Evet bir kere burası Açık Radyo'nu söyleyelim. 94.9 ve Açık Radyo'nun da her sene mutlaka bir kere yaptığı destek projesi özel yayını var. 9 gün sürüyor ve 99 saat diyoruz ona ve bu konuda destek istiyoruz dinleyicilerimizden. Bu senenin konsepti de hı hı. yani konseptlerinden biri kullandığımız kavramlardan biri. Açık Radyo artık 17 yılını 17 yaşında, 17 abi, yaşında. ve açık radio kurulduğu zaman neredeyse yeni doğmuş olan çocuklar şimdi <gülüyor> burada programcılık yapıyorlar, başka işler yapıyorlar. Teknik ve programcılarımızın, dostlarımızın çocuklarıyla da böyle nesiller arası bir muhabbet yapıyoruz. İrisi de onun için aradık. Benim küçük kızım İris Aktar demek ki Açık Radyo ilk yayına girdiğinde 5 yaşındaymış. Evet. 22 yaşında. Evet süper bir şey böyle ve bir şekilde dört, neredeyse 4 kuşağı da değiyor benim annem. Hmm. ilk 9 sene önce ilk destekçilerinden biri bu <gülüyor> bu programlara da gelecek torunum da var. <gülüyor> Dört kuşak böylece müzikle Güzel. falan çalışacağız. Bende daha bir... torun yok. <gülüyor> evet. Iris sen de bize bir kere katıldığın için çok teşekkür ederiz. Genç neslin sesi olarak ve Cengiz'in kart sesinden sonra bize daha taze <gülüyor> bir ses olarak ulaşacaksın. Ve Budapest'te olduğunu biliyoruz. Orada da Bize çok sık rastlanmayan bir meslek. Neden Budapeşte, neden Macaristan ve neden at atlarla ilgileniyorsun? <gülüyor> onu bize anlatırsan çok sevineceğiz. Tabii. <gülüyor> tamam. Sor evet. evet. dinliyoruz seni. Anlat. Niye <gülüyor> evet, niye evet, atlar? Evet. 4 senedir Macaristan'da okuyorum şimdi. De sanki Türkiye'den çok Öğrenci yurt dışına gidiyor okumak için ama herkes doğu zaman Amerika'da ya da İngiltere düşünüyor. Şimdi başka ülkelerde de İngilizce programlar başladı. Macaristan'da bunlardan biridir. Hı hı. Biz e, Budapest'te de Avrupa Birliği'nin diploması alıyoruz. Hı hı. Okul tabii İngiltere'den veya Amerika'dan daha çok ucuz. Ve <gülüyor> <Tabii>. eğitim seviyesi <gülüyor> evet. çok iyi Yani örnek için tip, üniversite, diş, hmm. dişçilik ve vizyonerlik eğitim için İngilizce programları var. Hmm. Hmm. Macaristan'da daha biri biraz politik politikadan bahsedeceğim. Hmm, tamam. Çünkü Bekler. bugünlerde Macaristan'dan çok duyuyoruz yani. Ee, çok şeyler oluyor burada, Viktor Orban'ı biliyorsunuz, evet. ülkenin baş başkanı, e, başbakanı. başbakanı. Bilmez miyiz? O, milliyetçi, oh. muhafazakar ve antidemokratik bir tinginliği başlattı. Oh. Bu bir fazla sürüyor ve artık bizim için yeter. Herkes <gülüyor> Macaristan'da ne oluyor bilmesi lazım. Oho. O zaman geçen Mayıs'ta Oo. Orban, bizim Orban, <gülüyor> evet, bizim Orban, Avrupa Birliği'nin parası kullandı bir kurtaj karşıtı kampanya için. Kürtaj Bel... karşıtı, vay canına. <gülüyor> <gülüyor> AB'nin parasını kullandı. Ha, görüyor musun? Avrupa Birliği deli oldu tabii. Bu olaydan başladı. Çünkü ha. bu olaydan sonra Avrupalı medyalar Macaristan'dan konuşmaya başladılar. Hımm. Sonra tabi başka garip reformlar geldi. Bu köpek tercihi ile alakalı. Bu reform ne diyor? Diyor ki köpekler için bir taks olacak. Ne? Ama Macar köpekler için değil. <gülüyor> vergi yani. Ha? Evet. evet. Köpek vergisi. Ama sadece <gülüyor> e, Macar, ya, köpekler Macar köpekler durumda, vergi yok. Yabancı köpekler evet. <gülüyor> var. <gülüyor> yabancı köpekler için sadece. <gülüyor> Bu durum insanlar son derece agresif olan Bacar köpeği satın almaya mecbur edecek. Bacar köpekleri agresif mi? Hmm, bir, bir çoban köpekleri yani kocaman vardır. Kocaman çoban köpek. Ha, yani herkes için değil. Ha. Ha, herkesin alabileceği evde küçük pet köpek değil yani. <gülüyor> kocaman köpekler. Yani 50 sen, kilodan fazla. Sen onlardan ameliyat ediyor musun? Operasyon yapıyor musun onları Tabii tabii. Sen veterinersin <gülüyor> değil mi? Tabii İyiriş. tabii klinik de. Evet. <gülüyor> tamam. Hı -hı. Bu reform bence biraz komik geldi yani. Hı -hı. Ama başka reform geldi. Arkada. Onlar daha antidemokratik ve korkutucu reformlar geldi. Hı -hı. Tabii, kaç tane örnek vereceğim. Hı -hı. Oradan hükümeti muhalif ...bir radyoyu kapattı. Hmm. Ve evsizle... ...hapise atılabilirler. Aa, yani sokakta... ...evi olmayan adam... E, ...hapise hiç olmazsa orası daha sıcak. <gülüyor> Ama memnun olmayabilir. <gülüyor> tabii yani hapis başka. <gülüyor> işte, evet, evet. Sokakta oturmak istiyorlar. Yani. Tabii. tabii, tabii. Tamam. Hmm. Bu reformlarıyla... Son... Sonucunda Avrupa Birliği çok kızdı tabi. Onlar Avrupa Birliği'nden çıkartmak istiyorlar. İstediler yani. Macaristan'ı evet yani bir, bir izleme mekanizması var. Ve evet. sonunda herkes da hakkında konuşma Hı. başladı. Hı. Ya, ya, i̇yi anne. oldu. Ha, evet. Çünkü bugünlerde Orban'dan duyuyoruz tabi. Ama reform yapmaya biraz durdurdum. He. Bir şey söyleyeceğim. Ne zamana kadar? Evet tabii. Evet. Evet, tabii. evet tabii. Böyle şeylere reform deniyor. Değil mi? Evet güya. <gülüyor> Korkunç bir adam ya. Neler neler yapıyor. Ve biliyor musun bu liberal? Konstitucunu değişiyor. Ya, tabii tabii şey anayasayı değiştiriyor. Evet. Müthiş. Pop, pop, yani şey, Popüleritesi de vardı anladığım kadarıyla. Ama düşüyor inşallah. Düşüyor mu İris Yani maalesef. Düşmüyor. Macaristan'da mi? milliyet çok yaşlı biliyorsunuz. Evet tabii. He. Çok bir yaşlı de... yoluz. Bir hmm. yaşlı milliyet onu çok seviyor. Hmm. Çok hmm. seviyorlar. Ama gençler inşallah <gülüyor> <kal> çıkacak <gülüyor> sokakta bir de yeterli edecekler. <gülüyor> harika. Abi. İyi harika. Peki iris bir de şeyi sormak istiyorum. ya Babandan öğrendim. Sen e, rugby oynuyorsun bir de. Kız... <gülüyor> Ondan da bahsedelim mi iki kelimeyle? Maça gittiniz değil mi? Evet. Maç ama. Evet. Şey, maç yaptınız ya. Evet. Diana'ya gittiniz. Tabii. Evet. Burada bizim e, takımı Budapest Exile adı. Exile yani evet. Orada yaşayan yabancılar takımı. Yabancıların takımı öyle ha, ha. mi? Yabancı bizim acar tabi var. İçinde var mı? Ha. Çok, tabii tabii. <gülüyor> Çok, ee. büyük bir ay şimdi. E, e, takımın durumu iyi mi? <gülüyor> Kazanıyor musun? 2.dil. Hı. 3.sün. 3. müsün? 6. Kaç, ka, kaç takım var? 8 takım var, maç Kız kaç Kız takımı. 3.sün şimdi. Oo, fovkala peki şey bir de evet, e, ben Takımlarınız <gülüyor> Ben hayatım erkek erkek takımı kaçıncı? Rugby. Erkek üçüncü, altı, altı takım içindi. Işte. E, e, size bravo diyoruz. Bir, bu arada da ben söyleyeyim. Hayatımda ilk defa bir kadın ragbi oyuncusuyla <gülüyor> konuşuyorum. Mutlu oldum. Gerçi bir erkek rugby oyuncusuyla da daha önce hiç tanışmamış <gülüyor> ve konuşmamıştım ama olsun. <gülüyor> Harika. Hadi bakalım. Başarılar hadi. dileriz. Çok teşekkür ederiz Çok İris. teşekkürler. Senin şimdi Guns N'Roses'in için. Ne seçtin bizim için çalmamız için? Civil War. Civil War. Civil War. Guns <gülüyor> N'Roses'dan. İyi dinlemeyi diyorum o zaman. Peki. Çok teşekkürler Iris. <gülüyor> Gö <gülüyor> döndüğünde görüşmek üzere. Bir dahaki maçta da başarılar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Okey Iris. İyi çalış. <gülüyor> <gülüyor> bye bye bye bye bye. Bora dada, şimdi artık şey evet. söylememizin zamanı Disney'si geldi. destek hattını da unutmayalım. 0212 343 4141 ya da acikradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Teşekkürler. Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. It. I don't like it. Look your women crying Look at your young men dying The way they've always done before We're leading way we've always done before Peace could last forever And in my first memories They shot Kennedy I went numb when I learned to see So I never felt about being Vietnam we got the wall of disease To remind us all That you can't trust freedom When it's 99 blood was spilling you Look at the world we're killing. What's so civil about war anyway?